632. konu, Hz. Ebu Bekir'in, halifeliği kabul etmesinden sonra, hilafetin ağırlığından ashaba yakınması ve Ali ile Zübeyr'in, hilafet herkesten çok Ebu Bekir'in hakkıdır, demeleri, Abdurrahman bin Avef, Hz. Ömer'le beraberdi, Muhammed bin Meslem'e, Zübeyr'in kılıcını kırdı, sonra Ebu Bekir kalktı, halka bir hutbe iradetti, Onlardan özür dileyerek, Allah'a yemin ederim ki ben, herhangi bir gün veya herhangi bir gece halife seçilmeye haris ve istekli değildim. Ve Allah'a ne gizli de, ne de açıkta bu vazifeyi bana vermesi için yalvarmadım. Fakat fitneden korktum. Benim için emirlikte herhangi bir rahatlık yoktur. Fakat bana büyük bir iş yüklendi. Benim buna gücüm yetmiyor. Allah'ın yardımından başka, bu hususta bir kuvvete de sahip değilim. İsterdim ki, bugün yerimde daha güçlü biri olsun, dedi. Muhacirler de onun söylediklerini haklı buldular. Ali ile Zübeyir, biz fikrimiz alınmadığı için öfkelendik. Biz de Ebu Bekir'in peygamberden sonra halifeliğe en uygun olduğunu biliyoruz. Çünkü Hazreti Peygamberle beraber mağarada arkadaşlık yapmıştır. İki kişiden birisidir. Biz onun şerefini ve yaşlılığını biliyoruz. Hazreti Peygamber hayattayken ona, halka namazda imam ol emrini vermiştir dediler.